E auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amalina Men yehdihillahu fe lâ ve men yüdil fe Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emme ba'd. Ke inne istakâl hadîs kitâbüllâh ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhu ve kullu muhtesatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Şuabul iman iman şubeleri şerhine imanın 8. şubesi insanların tekrar diriltildikten sonra mahşer yerine geleceklerine iman başındayız. İnsanlar tekrar diriltildikten sonra Hesaba çekilme zamanları gelince Allah Azze ve Celle amelleri yazan meleklerin bu defterleri getirmelerini emreder. Defterler kimine sağından verilecektir? Bunlar cennetlik olacak kişilerdir. Bazılarının amel defterleri solundan veya arkasından verilecektir ve bunlar bebbat yani cehennemlik olanlardır. Allah Azze ve Celle Mutaffifin Suresi 4 ila 6. ayetleri arasında mealin şöyle buyurur. Bunlar büyük bir günde tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı? O gün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar. Bu şekilde Allah Azze ve Celle buyurup kıyamet günü insanların ayakta duracağını söylemiş ve o gün ayakta durmaktan başka seçeneklerinin olmadığını bildirmiştir. Abdullah bin Ömer radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar kıyamet günü alemlerin Rabbi huzurunda hesap vermek üzere dururlar. Onlardan bazıları kulaklarının yarısına kadar ter içindedirler. Bunun benzerini Müslim de rivayet etmiştir. Miktat bin Esvet radıyallandı der ki, Nebi aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim. Kıyamet günü güneş mahlukata yaklaşır ve aralarında sadece bir mil kalır. Yani bir mil, bir buçuk iki kilometre kadar bir mesafe Ravi Süleyman bin Amir dedi ki vallahi bir mille uzunluk ölçüsünü mü yoksa göze sürme çekilen mili mi kastetti bilmiyorum yani ikisi de Arapçadan mil diye ifade ediliyor bununla uzunluk ölçüsü mü yoksa o sürme çekilen mili çubuğu mu kastetti onu bilmiyorum diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam etti insanlar o gün amellerine göre tere batacaklar kimi topuklarına kimi dizine kimi beline kadar kalacak Kimi de ağzına kadar ter içinde kalacaktır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam son cümleden sonra ağzına işaret etti. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet gününde mahşer yerinde boynu en uzun olacak kimseler müezzinlerdir. E, hadisinde kastedilen manayı da açıklıyor bu hadis. Müezzinler güneşin vakitlerine göre, güneşin hareketlerine göre namaz vakitlerini gözlemledikleri için bu e, amellerinin karşılığı olarak Allah Azze ve Celle insanların e, ağızlarına kadar ter içinde kalacağı o günde müezzinlerin boynunu uzun kılacaktır. Onlar bu sayede bu terin, e, o güneşin yaklaştırılması sebebiyle terin vereceği sıkıntıdan e, muaf olacaklardır. El-Bağs ve Nuşur kitabında bu konuyla diğer hadisleri zikretmiştik. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Her insanın boynuna işlediklerini dolarız ve kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırız. Kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin. İsra suresi 13-14 ayetleri İnfitar suresinin 10-12 ila ayetlerinde de Oysa yaptıklarınızı bilen değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler Buyrulur. Kaf suresi 17-18 ayetlerinde Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, Yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler, kaydederler buyrulur. Câtiye suresi 29. ayetinde, Bu kitabımız gerçekten sizin aleyhinize konuşur. Biz yaptıklarınızı şüphesiz bir bir kaydediyorduk buyrulur. Allah Teala yine amel defterlerini okuyanların, Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış dediğini haber verir. Kev suresi 49. ayetinde. Defteri sağından verilenlerin kitabı sağından verilen alın, kitabımı okuyun. Doğrusu bir hesaplaşmayla karşılaşacağımı umuyordum der. Artık o meyveleri sarkmış yüksek bir bahçede, hoş bir yaşayış içindedir. Bu şekilde yani amelini sağ amel defterini sağ eliyle alanların bu şekilde söyleyeceklerini Allah Azze ve Celle Hakka suresinde 25-27. ayetlerinde haber veriyor. Yani onlar utanacakları çekinecekleri bir şey yoktur. Amel defterlerini sağlığından almış ve cennetin nimetlerinden ispat etmektedirler. Amel defterini solundan alan, solundan verilenlere gelince, Fakat kitabı kendisine solundan verilen kimse, kitabın keşke bana verilmeseydi. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Bu iş keşke son bulmuş olsaydı der. Bu da Hakka suresi 25. ayet. Yine Allah azze ve celle, İnsikat Suresi 7 ila 12. ayetlerinde Mealen şöyle buyuruyor: Amel defteri kendisine sağından verilen kimse kolay geçireceği bir hesaba çekilir ve arkadaşlarının yanına sevinçle döner. Ama amel defteri kendisine arkasından verilen kimse mahvoldum diye bağırır ve çılgın alevli cehenneme girer. Evet, burada belki ileride ilgili hadis de gelecek. Allah Azze ve Celle amelini sağından vermeyi dilediği kimselere hesabı kolay yapacaktır. E, şayet kişi inceden ince hesaba çekilirse böyle bir hesaptan kurtulan kimse olmaz diye buyuruluyor e, hadis-i şerifte. Yani Allah Azze ve Celle bu kimselerin demek ki pek çok kusurlarını örtmektedir. Çünkü insan e, sahip olduğu ne varsa bunlar Allah'ın nimetidir. Ve Allah'ın nimetlerine şükretmesi gerekir. Bunların şükrü Allah'ın lütfettiği bu nimetleri ona itaat yolunda kullanmaktır ki insan kendisine verilen pek çok nimetin farkında bile değildir. Yani belki şükrettikleri vardır ama bazılarının da hiç farkında değildir. Bu sebeple şayet Allah Azze ve Celle bir kulu inceden inceye hesaba çekerse o mahvolmuş demektir Allah korusun. İnsanlara amel defterleri verilince bu amellerden hesaba çekilirler. Amel defterlerinin onlara verilmesinin sebebi Allah en iyisini bilir, ancak onların dünyada yaptıklarını hatırlamamaları olabilir. Nasıl ki bizler e, alemlerin Rabbinin huzurunda, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda verdiğimiz sözleri hatırlamıyoruz. Yani bu süreci biz hatırlamıyoruz dünyaya girdiğimiz zaman. E, i̇şte e, tekrar dilitildikleri zaman da insanların hatırlamaması olabilir. Nitekim e, cennete ve cehenneme sokulan bir kişi hakkında, kutsi hadisle şöyle gelmiştir. Kişi dünyanın en müreffeh insanıdır. Yani dünyada en çok nimetlere gark olmuş. Allah'ın en çok nimetler lütfettiği, rahatlık içerisinde yaşamış, pek bir sıkıntı görmemiş bir insandır. Bu bir an cehenneme sokulur ve bu kimseye hiç nimet gördün mü, hiç rahatlık gördün mü der. O da Allah'a yemin ederek vallahi ben hiç rahatlık diye bir şey görmedim der. Yani bir anlık cehenneme sokuluş o kimseye dünyada yaşadığı bütün hayırlı nimetleri unutturur. Aynı şekilde dünyanın en çok eziyetlere uğramış, en çok sıkıntılara katlanmış kimsesi de cennete bir an sokulur da buna denilir ki sen hiç ömründe yani dünya hayatında sıkıntı gördün mü o da yemin ederek der ki vallahi ben sıkıntı nedir bilmiyorum diyecektir diye bildiriliyor. Mücadele suresi 6. ayetinde mealen şöyle buyrulur. Allah onların hepsini dirilttiği gün kendilerine işlediklerini haber verir. Allah onları bir bir saymıştır. Fakat kendileri unutmuşlardır. Yani demek ki o demde insan bu yaptıklarını unutuyor, Allah haber veriyor ona. Ve bunun şahidi olarak işte yazıcı melekler ve yazılan amelleri kendisine sunulur. İşte Yasin suresinde de belirtildiği gibi bazen bazı insanlar, mesela münafık sınıfından bazı kimselerin, şöyle yemin edecekleri bildiriliyor hadis-i şerifte. Ya Rabbi, bu melekler benim yapmadığım şeyleri yazmışlar diyecekler. Alemlerin Rabbine yemin edecekler. Bunun üzerine bunların ağızlarına mühür vurulur ve elleri, ayakları, baldırları, etleri, kemikleri konuşturulur. El yevmi nahtimu ala efvahihim ve tükellümüne <gülüyor> eylihihim. Ve Ercülehim ayeti de bunu ifade etmektedir. Yani o gün bu kimselerin, yani Allah Azze ve Celle'nin işte şahitlerle, delillerle sunduğu haberlere rağmen e, tartışmaya çalışan bu kimselerin ağızlarına mühür vurulacağı, bunun yerine artık ellerinin, ayaklarının kendi yaptıklarına şahitlik edeceğini bildiriyor. İnsanlar durdurulduklarında, mahşer yerinde durdurulduklarında bu ameli hatırlayınca hesaba çekilirler. Yani Allah onları hatırlatır. Evet, Adi bin Hatim'in bildirdiğine göre, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Allah sizin her birinizle, ne kadar insan varsa, ne kadar cin varsa, her birinizle aranızda bir engel veya tercüman olmadan konuşacaktır. Arada bir herhangi bir mani engel konuşmaya veya görmeye mani bir engel bulunmadan ve aracı da olmadan, tercüman da olmadan her birinize konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Yani işlemiş olan millerden. Soluna bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecektir. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı bile olsa, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Yani Yarım hurmayla bile olsa sadaka vererek e, kendinizi cehennemden koruyacak amelleri bağışlarınızı sağlayacak amelleri işlemeye koyulun buyuruyor Nebel Esatü Vesselam. Bunu Bukhari ve Müslim de rivayet etmişlerdir. Bu hadis mükellefleri bizzat Allah Azze ve Celle'nin hesaba çekeceğini ve onlara ayrı ayrı değil hepsine birden hitap edeceğini göstermektedir. Diğer hadislerde bu konuya işaret etmektedir. Ancak merhamet edeceği kişilerle konuşması onların mutluluğunu ve değerini artırırken ceza alacakların zarar ve pişmanlıklarını artıracaktır. Allah Teala Yasin Suresi 59-61. ayetlerinde Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Bu doğru yoldur diye bildirmedin mi? Elem ahed ileykum ya deni Adem diye buyurmadın mı? Onu bildirmedin mi buyuracaktır. Bu konuda kitap ve sünnette pek çok deliller vardır. Yine Allah Azze ve Celle'nin meleklerine mahlukatı hesaba çekmelerini emredeceği söylenmiştir. Yine müminlerin hesabını kendisinin göreceği, kafirlerin hesabını görmeler için meleklere emredeceği de söylenmiştir. Görüşlerin en sahihi ise kitap ve sünnetten delil getirerek işaret ettiğimiz görüştür. Allah en doğrusunu bilir. Hesap bitince ameller tartılır çünkü amellerin tartılmasıyla mükafat ve ceza verilir. Evet, Ebu Seif Ez Zahir diye birisi şöyle demiş: Hesabımızı Allah'tan başkasının görmesini istemem çünkü kerim olan Allah affeder dedi. Evet, Süfyan es Sevri de. Hesabımı babamın bile görmesini istemem. Rabbim benim için babamdan daha hayırlıdır dedi. Yani daha merhametlidir dedi. Beyhaki aynı manada müsned olarak da hadis rivayet edilmiştir diyor ama bunun isnadı çürük bir isnat. O yüzden kafalar karışmasın. Bu rivayeti atlıyoruz. Allah hesaba çekilmeni peygamber ve şehitlerin şadetiyle olacağını, şehitlerin şadetiyle olacağını bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Zümer suresi 69. ayet. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır, kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Nisa 41. ayetinde de her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak? Yani her ümmete peygamberleri şahit getirilecektir. Nebi aleyhissalatü vesselam da, hem kendi ümmete hem de diğer peygamberlere şahit getirilecektir. Tekin bu ümmetin Nuh Aleyhisselam'a da şahit edeceği bildirilmekte. Bu ayetteki şahitten kasıt peygamberdir. Her ümmetin şahidi peygamberidir. Önceki ayetteki şahitlerden kasıt ise amelleri yazan meleklerdir. Ümmetler ve peygamberleri huzurda durunca onlara peygamberlere ne cevap verdiniz diye sorulur. Peygamberlere de size ne cevap verildi diye sorulur. Peygamberler Allah'a bilmiyoruz, şüphesiz ki sen kayıpleri bilensin derler. Peygamberler sanki kendilerine nasıl karşılık verildiğini unuturlar ve kalplerini bir heybet kaplar ve o saatte cevap vermekten aciz kalırlar. Sonra Allah onları sakinleştirip hatırlamalarını sağlar. Sonra peygamberler ümmetlerin onlara nasıl karşılık verdiklerini anlatırlar. Bir ümmet peygamberini yalanlamışsa hesap günü bize bir uyarıcı gelmedi derler. Halbuki Allah Azze ve Celle e, hiçbir kavme uyarıcı göndermeden, nezir göndermeden azap edici değildir. Onları sorumlu tutacak değildir. Evet, Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü Nuh Aleyhisselam çağrılır ve tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi? diye sorulur. Nuh Aleyhisselam evet cevabını verince ümmeti çağrılır, Size tebliğ etti mi? diye sorulur. Onlar... Bize uyarıcı gelmedi. Hiç kimse gelmedi derler. Halbuki en uzun süre, yani Kur'an-ı Kerim'de bildirilen en uzun süre ümmetin davet eden Nuh Aleyhisselam'dır. Tam 950 sene ümmetine davette bulunmuştur. Böyle bir ümmet bile düşünün ki o zaman bize bir uyarıcı gelmedi diyorlar. Nuh Aleyhisselam'a şahitlerin kimlerdir diye sorulunca Muhammed Sallallahu aleyhi ve, ve ümmeti cevabını verir. Sizi getirirler ve Nuh Aleyhisselam'ın tebliğ ettiğine şahitlik edersiniz. Allah Teala'nın Böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bulunan yani vasat bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit ve örnektir ayetiyle buna işaret etmektedir. Bakara 143. ayet. Bu ayette geçen vasat kelimesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adil diye açıklamıştır. Ebu Muaviye bunu Ameş'ten şu ifadelerle nakletmiştir. Kıyamet günü kimin peygamber? 3 kişiyle, 4 kişiyle, 2 kişiyle gelir. Yani bunların ümmeti 3 kişiden, 4 kişiden, 2 kişiden ibarettir. Hatta yanında hiç kimse olmayan peygamber de gelir. Yani bu ümmetini uyarmış ama buna tabi olan hiç kimse olmamış. Tek başına gelir. Allah onlara tebliğ ettiniz mi diye sorunca evet cevabını verirler. Ümmetleri çağırılır ve onlara size tebliğ etti mi diye sorulur. Onlar hayır derler. Peygamberleri tebliğ ettiğinize dair kim sizin için şahidlik eder diye sorulunca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmeti derler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini getirirler. Onlar peygamberlerin tebliğ ettiğine şahidlik ederler. Onlara onların tebliğ ettiğini nereden biliyorsunuz diye sorulunca ise şöyle cevap verirler. Peygamberimiz bize bir kitapla geldi ve onların tebliğ ettiğini bildirdi. Biz de iman ettik derler. Onlara doğru söylediniz denir. Allah Teala'nın böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam yani vasat bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit ve örnektir buyruğuyla buna işaret etmektedir. Ayette geçen bu husus peygamberler ve kavimleri için geçerlidir. Ancak bu kavimlerdeki her bir kişiye fert olarak amel defteri ve bunlar yazan melekler şahit olacaktır. Allah dünyada bu kişinin amellerini yazmakla görevli iki melek olduğunu bildirmiştir. Organlarının kendisine şahitlik etmesiyle ilgili olarak da şu ayetler vardır. Fussilet Suresi, Nur suresi 24. Ayetinde Kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarına şahitlik ettikleri gün onlar büyük azaba uğrayacaklardır. Fussilet 22. Ayetinde Siz Gözleriniz, kulaklarınız ve derilerinizin, ciltlerinizin aleyhinize şahitlik edeceğinden korkarak kötü iş, işlemekten çekinmiyordunuz. Hayır, Allah'ın yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini zannediyordunuz. Yine Fussilet 21. ayetinde derilerine, aleyhimize niçin şahitlik ettiniz derler. Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Size önce yaratan O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz cevabını verirler. Ve Yasin 65. ayetinde de, işte o gün ağızlarını mühürleriz, bizimle elleri konuşur, ayaklarda yaptıklarına şahitlik eder buyurulmuştur. Evet, bu ayetle ilgili olarak, yani Yasin 65. ayetiyle ilgili olarak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı güldüren de bir hadise ee, var. Enes bin Malik Radiyalan şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberken güldü ve neden güldüğümü biliyor musunuz? diye sordu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verince Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kulun Rabbine hitap etmesinden yani güldüğüm şey budur. Kul ey Rabbim beni zulümden korumadın mı? diye sorunca Allah evet cevabını verir. Kul, ben kendim için benden olan bir şahitten başkasını kabul etmem deyince, Allah bugün şahit olarak kendi nefsin ve kiramen bir melekleri sana yeter buyurur. Kulun ağzına mühür vurulup organlarına konuşun denilince organları konuşur. Burada beyhaki Haki rivayeti biraz kısa aktarmış. Yani asıl güldüren şey, Allah Resulü güldüren şey bu hadisenin devamında. Bunun organları konuşunca o kul der ki, ben cehennemden kurtulmak için işte sizi savunup duruyorum. Siz neden şahit ediyorsunuz diye ağız hasımlaşır. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam buna güldüğünü bildirmiştir. Diğer bir hadiste Tirmizi'de gelen rivayette Ebu Hürer radıyallahu şöyle diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Allah kula ey falan, seni üstün kılıp ileri gelen birisi yapmadın mı? Yani seni seyit efendi yapmadın mı, lider kılmadın mı, eğlendirmedin mi? At ve develeri hizmetine vermedin mi?'' Kavmine başkanlık edip ganimetlerinin dörtte birini alacak yahut da herhangi bir sıkıntı ve ihtiyacın olmayacak bir hale getirmedin mi? Kul evet ey Rabbim der. Allah benim huzuruma çıkmayı beklemiyor muydun, zannetmiyor muydun diye sorar. Kul hayır cevabını verir. Allah nasıl sen beni unuttuysa yani dünyadaki amellerinle sen beni unuttuysa bugün de ben seni terk edeceğim buyurur. Sonra başka bir kulu huzuruna alıp, ey kul buyurur, aynı şeyleri sorar, o da aynı şeyleri söyler. Sonra üçüncü kulu huzuruna alır ve aynı şeyi sorar. Kul sana, kitabına, peygamberine iman ettim, namaz kıldım, oruç tuttum ve sadaka verdim der. Ona şimdi şahidimizi göndereceğiz denilince kul kimmiş benim aleyhimle şahitlik yapacak diye düşünür. Yani kendi kendine böyledir. Benim aleyhime şahidlik yapacak kim olabilir der. Kulun ağzına mühür vurulur ve baldırına konuş denir. Kulun baldırı, eti, kemikleri yaptıklarını söylerler. Burada bahsedilen kişi münafık olan ve Allah'ın gazabettiği bir kimsedir. Yani bu kişi işte ben sana iman ettim, namaz kıldım, oruç tuttum falan diyor ama e, bu kimse nifak üzere olan bir kimse. Bu sebeple onun ağzına mühür vurulur ve iman e, kendi ağzaları, başta baldırı onun aleyhine şahitik eder. Bu hadis Müslim'de de geçmektedir. Bu hadis bazılarına dillerinin şahitik edeceğini, bazılarının bunu inkar edince ağızlarına mühür vurulacağını ve diğer organlarının aleyhlerine şahit edeceğini göstermektedir. Bu hadiste bahsedilenler Ebu Hureden'in de bildirdiği gibi yaptıklarını inkar eden münafıklar olabilir. Münafıklardan Kafirlerden bazıları Allah'ın ihlas sahiplerinin günahlarını bağışladığını görünce Allah için hiçbir günah affetmenin zor olmadığını Ancak şirki affetmediğini anlarlar ve Allah günahları affediyor fakat şirki affetmiyor Gelin de biz günahkardık, şirk koşmuyorduk diyelim derler Bunun üzerine Allah siz şirk koştuğunuzu gizlerseniz Ben ağızlarınızı mühürlerim buyurur ve ağızları mühürlenir Artık elleri konuşur ve ayaklarda yaptıklarına şahit ederler. İşte o zaman müşrikler Allah'tan hiçbir sözün gizlenemeyeceğini anlarlar. Allah Teala'nın o gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler ayeti de Nisa 42. ayeti de buna işaret etmektedir. Evet, Said bin Cübeyr'den gelen rivayete göre İbn-i Abbas anh, aynı şey sorulunca bunu anlatmıştır. Allah Azze ve Celle bu konuda işte o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır buyruluyor. Zilzal suresi 4 5. ayetlerinde. Evet. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den gelen rivayette de Allah Resulü ve Vesselam'a bu ayet sorulunca şöyle buyurdu. Yeryüzü her erkek ve kadın kulun yer üzerinde yaptıklarına şahitlik eder ve falan gün falan şeyi yaptı der. Yeryüzünün haberlerini anlatması budur. Yani kim hangi alanda, hangi mekanda bir takım amellerde bulunduysa işte yer bunlara şahitlik yapacaktır. Allah Resulü ve Vesselam bize bildirilen haberlere göre birçok mümin cennete hesapsız girecektir. Birçoğu ise kolayca hesaba çekilecektir. Yine birçok kişinin hesabı zor olacaktır. İbn Abbas r.a'dan gelen rivayete göre, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecekler buyurdu ve bunların kim olduğunu söylemeden evine girdi. Halk toplanıp, biz Allah'a iman edip Peygamberine tabi olduk. Bu kişiler bizler veya Müslüman olarak doğan çocuklarımızdır. Çünkü bizler işte Müslüman olduk ama geçmişte kirli amellerimiz var cahiliyeden kalma. Ama bizden Müslüman olan doğan çocuklar tertemiz böyle düşünüyorlar. Biz cahiliye döneminde doğduk diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu şekilde konuştuklarını içtiğince şöyle buyurdu. Onlar yani bu hesapsız cennete girecek olan kimseler dağlanmayan, kendisine dağlama yaptırmayan, rukiye yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül eden kişilerdir. Ukkaşe bin Nihsan ben onlardan mıyım ey Allah'ın Resulü diye sorunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Başka birisi de ben onlardan mıyım ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ukkaşe senden önce davrandı buyurdu. Evet Müslim e, ve Buhari rivayet etmişlerdir bunu. E, Amr bin Hazm kanalıyla şu şekilde gelmiş bu hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 gün boyunca sahabenin yanına sadece farz namazlar için çıktı. Bunun sebebi kendisine soruldu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle cevap verdi Rabbim ümmetimden 70 bin kişiyi hesaba çekmeden cennete koyacağını vaat etti. Bu 3 günde Rabbimden bunu artırmasını diledim. Rabbimi bu konuda cömert ve kerem sahibi buldum. Bana bu 70 bin kişinin her biri 70 bin kişi daha arttırıldı. Yani bu 70 bin kişiyi 70 binle çarp. Bu şekilde arttırdı. Ben ey Rabbim, ümmetim bu sayıya ulaşacak mı diye sordum. Senin için bu sayıyı bedevilerden tamamlarım buyurdu. Yani İslam'a giren e, kimselerle bu sayıyı tamamlarım buyurdu. Evet. Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Evet bahsettiğim hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hesaba çekilen azaba uğrar. Ezaba maruz kalır buyurdu. Ayşe radiyallahu anh'a Resulü. Amel defteri kendisine sağından verilen kimse kolay geçeceği bir hesaba çekilir buyurmuyor mu? Yani bu ayete aykırı değil mi sen söylediğin? Yani bunu nasıl bağdaştırırız diye soruyor. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam o amellerin arz edilmesidir. Ancak kim inceden inceye hesaba çekilirse mutlaka azaba uğrar buyurdu. Evet bunu Ebu Davut'ta da ve Bukhari ile Müslim'de rivayet etmişlerdir. Ee, yine Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir namazında Allah'ım beni kolay bir şekilde hesaba çek dediğini işittim. Ve namaz bitirince ey Allah'ın Resulü kolay hesap nedir? diye sordum. Şöyle cevap verdi. Kişinin amel defterine bakılır ve onda yazılı günahları bağışlanır. Ey Ayşe! Kim o gün inceden inceye hesaba çekilirse helak olur mümine isabet eden her şey onun günahını bağışlatır. Hatta onun ayağına batan bir diken bile. Evet bunu da Hasan bir isnatla hakimde, müstezrekde rivayet etmiştir. Safan bin Muhriz diyor ki Abdullah bin Ömer radıyallahu elini tutmuştum. Bu sırada bir adam geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Necva ile ilgili ne söylediğini iştin diye sordu. Necva eee Gizlice konuşmak, özel bir şekilde fısıldaşarak konuşmak demek. Yani Allah Azze ve Celle'nin e, bu şekilde gizlice konuşmasıyla ilgili ne söylediğini işittim diye sordu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Allah kıyamet günü mümini yaklaştırır ve ona örtüsünü örtüp insanlardan gizler. Sonra ey kulum falan günah biliyor musun diye sorar. Kul evet ey Rabbim der ve Allah ona bütün günahlarını itiraf ettirir. Kul helak olduğunu düşünürken Allah ben dünyadayken bu günahlarını örttüm gizledim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Sonra ona hesap defteri verilir. Kafir ve münafıklara gelince ise herkesin gözü önünde çağırırlar Ve işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır. Dikkat ediniz Allah'ın laneti zalimleredir denilir. Evet, bu Secde Suresi'nde bir ayet olması lazım son cümle. İşte Rablerine yalan söyleyenler bunlardır. Allah'ın laneti zalimlerin üzerindir. Bu Secde Suresi'nden bir ayet numarasını hatırlamıyorum. Evet, mümin kimseyi işte günahkar dahi olsa Allah Azze ve Celle settar ve gaffar sıfatlarıyla Örter, gizler onun kötülüklerini e, insanların önünde faç ederek rezil etmez onu. Münafık olanlara gelince onları da e, rezil eder. de amellerle rezil eder. Allah bundan bizleri korusun. Evet, eşasın bildirine göre Şimr bin Atiye, Doğrusu Rabbiniz bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ayetini açıklarken, Fatır suresi 34. ayetini açıklarken şöyle dedi. Yaptıkları günahlarını bağışladı. Kendilerine gösterdiği amelleri yapmalar sebebiyle de şükrün karşılığını verdi. i̇bn Ömer Ömer radiyalanmada diyor ki Allah'ın merhamet ettikleri dışında her Ademoğlu hata eder. Bu merfu olarak da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da İbn-i Mesud'den rivayet edilmiştir. Yani her Ademoğlu hata edicidir. Yani insan mutlaka hata edicidir. Buna nebiler de dahildir. Hata edenlerin en hayırları da tevbe edenlerdir buyuruluyor o hadiste. Hasan el-Basri diyor ki, Allah müminin mümin kulunu günahlar sebebiyle cezalandırmaz. Vallahi Allah bir kula hayrı ve kötülüğü sebebiyle karşılık verirse o kul helak olur. Ancak Allah kulu hakkında hayır murad ederse sevaplarını kat kat yapar ve günahlarını siler. Evet. Halimi diyor ki kişi müminlerden ise Allah'ın rahmetine yakın olur ve Allah onu hesaba çekmeden cennete sokarsa kafirlere de öfkelenip hesaba çekmeden cehenneme koyması uzak ihtimal değildir. Evet. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Kasas 78. ayetinde. Suçluların suçları Kendilerinden sorulmaz. Yine Rahman 37. ayetinde gökyarlık da gül gibi kızardığı, yağ gibi eridiği zaman haliniz nice olur. Yine Rahman 39'da o gün ne insana ne cine suçu sorulur buyuruluyor. Rahman 41'de suçlular simalarından tanınırlar da alın saçlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Saffat 22 24. ayetlerinde zulmedenleri, onlarla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp da taptıklarını derleyin. Onları cehennem yoluna koyun. Onları durdurun. Çünkü kendilerinden daha da sorulacaktır. buyruluyor. Ve Hicr 92. ayeti: "Andolsun ki hepsini yaptıklarından sorumlu tutacağız." yani hesaba çekeceğiz manasındadır. Ali bin Ebi Talha'nın İbn Abbas radıyallanmadan rivayet ettiği tefsirde ee, bu konuda ihtilafi yoktur. Şöyle diyor İbn Abbas anh'a. onlara şu şu amelleri sorulmayacaktır. Çünkü, çünkü Allah onlar kendilerinden iyi bilir. Ancak onlara şöyle şöyle yaptığınız denilecektir. Yani onlara yaptıkları ameller söylenerek e, cezalandırılacaklar. Halim'i Yine şöyle diyor, ''Suçluların suçları kendilerinden sorulmaz ve o gün ne insana ne de cine suçu sorulur.'' Ayetinde mümin ve kafiri tanımak için sorulması kastedilmiştir. Yani melekler kıyamet günü kimseye mümin ve kafir olduğu açığa çıkmadan ne günah işledin, dünyada ne yapıyordun diye sormazlar. O gün müminleri yüzleri parlak ve gönül huzur içinde olurlar. Müşriklerin ise yüzleri siyah, morarmış ve sıkıntı içinde olurlar.'' Meleklere günahkarları cennete sürmeleri ve müminlerden ayrılmaları emredilince müşriklerin günahlarından dolayı olan görüntüleri onların tanınmasına yeterlidir. Allah en doğrusunu bilendir. Evet. i̇bnül i̇bn İbnü'l-Ceyhin İbn bildirdiğine göre Mücahit Ravunla o gün ne insana ve ne cine suçu sorulur. Ayetiyle ilgili olarak yani Rahman suresi 39. ayetiyle ilgili olarak şöyle dedi. Melekler suçluyu ne insana ne de cine sormazlar. Suçlular simalarından tanınırlar. Kafirlerin İslam şeriatının muhatabı olmadığını iddia edenler kıyamet günü yaptıklarından ve dinlerinin gereğini yapmalarından dolayı bu yaptıkları İslam'a göre suç olsa bile sorulmayacaklarını iddia eder. Onlara sadece Allah, peygamberlerin ve ona iman edip etmedikleri sorulacaktır. Tefsir ehlinden naklettiğimiz ise daha doğrudur diyor Beyhaki. Evet. Hesap bittiği zaman ameller tartılır. Çünkü amellerin karşılığının verilmesi gerekir ve bunun da hesaba çekildikten sonra olması gerekir. Hesaba çekilme amelleri kabul etmek mizan ise yani terazi amel tartısı ise bu amellerin miktarını belirlemek içindir. Allah bu konuda kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz buyurur. Enbiya 47. ayetinde. Araf 8-9. ayetlerinde tartıları ağır gelenler işte onlar kurtulanlardır. Tartıları hafif gelenler ayetlerimize yaptıkları haksızlıklardan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlardır buyurulur. Mu'minun suresi 101-104. ayetlerinde sura üflendiği zaman o gün aralarındaki soy yakınlığı, akrabalık fayda vermez ve birbirlerine de bir şey soramazlar. Tartıları ağır gelenler, işte onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. Tartıları hafif gelenler, işte onlar kendilerine yazık edendir. Cehennemde temellidirler, kalcıdırlar. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Evet, Kari'a suresi 6-11 ayetlerinde de ama tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise onların yeri bir çukurdur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O kızgın bir ateştir buyrulur. Evet, mizana iman öldükten sonra dirilmeye, cennete, cehenneme ve hadiste buna benzer şeylere yani Cibril hadisinde geçmişti bunlar. eee yani detaylı tarihlerde Cibril hadisinin e, Ahmet bin Amber'in gelen tarihlerinde bunlara iman da iman esistleri arasında sayılıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anhtan geliyordu bu rivayet. Allah Resulü aleyhisselatü iman sorulunca şöyle cevap verdi. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etmen, cennete, cehenneme, mizana iman etmen, Öldükten sonra dirilmeye iman etmen, hayrıyla ve şerriyle de kadere iman etmendir buyurdu. Soruyu soran bunları yaparsam ben mümin olur muyum diye sorunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Soruyu soran doğru söyledim dedi. Evet. Beyhaki diyor ki yazdığımız ayet kafirlerin amellerinin tartılacağına delildir. Çünkü başka bir ayette. Ayetlerimize yaptıkları haksızlıklardan ötürü kendilerini mahvetmiş olanlardır buyurulmaktadır Araf 9. ayetinde. Allah'ın ayetlerine haksızlık yapmak, onunla alay etmek ve itaat etmemektir. Allah bunlar hakkında şöyle buyurur. Cehennemde kalıcıdırlar. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırı kalır. Allah, ayetlerim size okunurken onları yalanlıyordunuz değil mi der. Mü'minun 103-105. ayetleri. Başka bir ayette de Mbiya 47. ayetinde e, Yanlış mı yazmışlar? He, yok. Bu şey. Karya suresinin son ayeti. O çukurun ne olduğunu bilir misin? E, o kızgın bir ateştir buyrulur. Böyle bir tehdit de ancak kafirlere olur. Bu ayetlerle hardal tanesi kadar bile olsa yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz. Ayeti. Yani Mbiya 47. ayeti dinin terk ettikleri her emri için sorguya çekileceklerini göstermektedir. Eğer kafirler bundan dolayı hesaba çekilmeyecek olsalar, bu yaptıklarının mizanda da tartılmaması gerekirdi. Mizanda bu amelleri tartılacağına göre hesaba da çekilecekler demektir. Bu görüş kafirlerin şeriatlara, yani dinlere muhatap olduklarını söyleyenlerin görüşüdür ve sayıh olan da budur. Çünkü Allah Teala, vay ortak koşanlara, onlar zekat vermezler, Ahireti inkar edenler de yalnız onlardır buyrulmuştur. Evet, Fusilet 6-7. ayet. Bu ayet ve buna benzer ayetler esasında işte e, akidevi mesele, ameli mesele diye ayrım yapanlar da reddetmektedir. Mesela Maun suresinde de buna benzer şeyler bildiriliyor. Daha başka ayetler de var. Yani sizi cennete sokan nedir, sakara sokan nedir buyuruyor mesela Müddestir suresinde. Bunların namaz kılmadıklarından bahsediliyor. Namaz kılanlardan değildik diyorlar. Fakat bunlar sadece namaz kılmayan kimseler değil. Aynı zamanda işte ahireti inkar eden kimseler veya diğer küfür itikatları ve amelleri olan kimseler. Yani e, Allah Azze ve Celle azap sebebi olarak, bunların cennete giriş sebebi olarak sadece itikadi, imani meseleleri zikretmiyor. Ameli meseleleri de zikrediyor. Mesela burada... E, Hangi ayet? Evet, Muttethir 42. ayetleri. Suçlulara, sizi bu yakıcı ateşe, cehenneme sürükleyen nedir? Burada Sakar, cehennemin isimlerinden birisi Sakar. Sakar'a sokan nedir diye soru, sorarlar. Onlar der ki, namaz kılanlardan değildik. Düşkün kimseyi doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla biz de dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Yani ahiret gününü, hesap gününü yalanlıyorlardı bunlar. Fakat bunlardan önce namaz kılmıyor oluşları zikrediliyor. Ölüm bize o haldeyken geldi. Bu ayetler de müşriklerin öldükten sonra dirilmeye, zekat vermeye, bunlardan sorguya çekileceklerine ve ihmal ettikleri şeylerin karşılığını göreceklerine iman etmeleri gerektiğini göstermektedir. Amellerin nasıl tartılacağının keyfiyeti hakkında ise ihtilaf edilmiştir. Bazıları kafirlerin akrabayı gözetme, insanlarla iyi geçinme, zayıfa merhamet etme... Zor durumda olana yardım etme, mazlumu savunma, köle azat etme ve benzeri şeyleri yapan kafirlerin mizanlarına bunların konacağını söylemişlerdir. Yani insani hasretlerin. Çünkü Allah hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz buyurmaktadır. Bu amelleri kafirin mizanına konulur. Ancak onun küfrü diğer kefiğe konunca küfür ağır basar. Allah cenneti kafirlere haram kılmıştır. Onun yaptığı iyiliklerin mükafatı, hafifletilecek ve hiçbir, hiç iyilik yapmamış kâvın azabı gibi ağır olmayacaktır. Bu görüşte olanlar şu hadisi delil kabul etmişlerdir. Evet, Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, Ebu Talib'e bir faydan oldu mu, ona bir faydan dokundu mu, o seni koruyor ve sana saldıranlara kızıyordu deyince, yani o sana arka çıkıyordu seni koruyordu, kolluyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam? şöyle buyurdu. Evet, o dizlerine kadar ateşin içindedir. Cehennemde dizlerine kadar ateşin içindedir. Eğer ben olmasaydım, yani şefaati olmasaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hiç şüphesiz cehennemin en aşağı basamağında olurdu cevabını verdi. Bunu Bukhari ve Müslim de rivayet etmişlerdir. Beyhak diyor ki, bazıları bu hadise dayanarak kafirlerin azaplarının haflemesi için hayırlarının tartılmayacağını söylemiştir. Onlara göre kafirlerin hayırları hüccet olması için. Yani küfürle tartıldığı zaman küfrün daha ağır geldiğinin görülmesi için tartılır. Veya hiç tartılmaz. Ancak küfrü ve diğer amelleri mizanın bir kefesine konur. Sonra ona diğer kefeye koyacağımız itaatin var mı? Amelin var mı? diye sorulur. Kafir itaatinin olmadığını görünce küfrünün olduğu kefe ağır basar ve boş kefe yukarı kalkar. Mizanın hafif gelmesi işte budur. Bu kişinin hayırları küfrüne karşılık hiçbir değer ifade etmez. Allah Azze ve Celle bu konuda yaptıkları her işi ele alır, onu toz duman ederiz buyurmaktadır. Evet, Furkan Suresi 23. Ayet. Ayşe radıyallahu anhadan bildirildiğine göre kendisi Resulullah, Vessel, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elan Resulü. İbni Cüda cahiliye döneminde akrabasını gözetir, yoksulları yedirirdi. Bunun kendisine bir faydası olacak mı diye sordu. Allah Resulü aleyhi satırsam hayır fayda vermez. Çünkü o bir gün bile ey Rabbim din günü yani kıyamet günü hesap günü günahımı bağışla dememiştir cevabını verdi. Yani o ahirete iman etmiyordu. Amelleri vardı ama yani salih amel türünden, insan hasretlerden, fıtri hasretlerden. Fakat bu ahirete iman etmiyordu. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Adi bin Hatim'den de geldiğine göre... Kendisi Allah Resulü ve Vesselam'a babasının durumunu sordu. Adi bin Hatim'in babası Hatimet Ta'i, yani cömertliğiyle meşhur, Tay kabilesinden. Tay kabilesinden olduğu için Ta'i deniliyor buna. Kabilesinin çok cömert, cömertliğiyle meşhur olmuş bir ferdi. işte o onun durumunu soruyor. Yani bu insanlara yedirir, içir hayırlarda bulunur. Bu kimseyi soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Baban bir şey istedi ve onu elde etti. Yani cömert olarak anılmayı istedi ve öyle anıldı. Arzuladı şeye kavuştu buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunu Allah için yapmadı. Evet. İnsanlar bana cömert desinler diye yaptı bunu. Yani insani hasletler olarak. Mesela bazen zikredilir bu Ebu Süfyan'ın Hirakvin sorularına cevap verirken onun yanında şeyler var, yani kureşiler var. Hira'klı ne sorarsa doğru cevap veriyor ve diyor ki bunun sebebini söylerken insanların beni yalancı olarak kınamalarından çekindim diyor. Yani burada Allah Azze ve Celle'nin kınamasını dile getirmiyor, insanların kınamasından sakınıyor. Evet. Enes bin Malik radıyallahu anh bildirine göre Rasulullah esat oysa şöyle buyurdu: Allah müminin iyiliğine haksızlık etmez. Ona dünyadayken mükafatını verir. Ahirette ise mükafatını verir. Yani dünyadayken de veriyor, ahirettayken de veriyor. Mümin kimse, mümin olarak iyilik işlediğinde hem dünyada hem ahirette demek ki karşılığını görüyor. Kafire ise iyiliğinin karşılığı dünyada verilir. Ahirette ise karşılığı dünyada verildiği için artık karşılığı verilecek bir hayrı kalmaz. Hatta bazı sahabilerden, Bilmiyorum bu bölümde mi aktarılıyordu? Evet, burada geliyor mesela. Ee, Abdullah bin Mesud radıyalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İyilik yapan hiçbir kafir ve mümin yoktur ki Allah ona iyiliğinin karşılığını vermesin buyurunca, Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kafire iyiliğinin karşılığını vermesi nasıl olur diye sorduk. Nebi aleyhisselatü vesselam, Eğer kafir kimse akrabasını gözetmişse, veya bir sadaka vermişse ya da bir iyilik yapmışsa Allah onun iyiliğine karşılık verir. Bu karşılık mal, çocuk, sıhhat ve benzeri şeylerle olur. Yani dünyada verilen nimetlerle olur. Buyurunca biz peki ahiretteki sevabı nasıl olur diye sorduk. Resulullah Aleyhisselatü Şiddetli azaptan daha hafif bir azaptır buyurdu. Kıyamet çattığı gün Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun denir ayetini okudu. Yani bu mana olarak doğru destekleyen şeyler var. Fakat İl-Mesud Radyovan'tan gelen bu rivayetin İslam'da zayıflık vardır. Behaki bu yüzden diyor ki bu hadis sabitse hüccet kabul edilir. Ancak senedinde hüccet kabul edilemeyecek kişiler olduğu için Sabit değilse hüccet kabul edilemez diyor. Yani saati konusunda veya tereddüt ediyor. Benim kastettiğim rivayet bu değildi. O zannettiğim ilk önce de. Onda şöyle bir şey var. Mümin kimse alnı terleyerek ölür. Hadisinin açıklarken sahabe diyor ki, yani mümin kimse günahlarının cezasını eğer dünyada görürse ahirete Bununla ilgili bir şey kalmaz. O yüzden dünyada uğradığı musibetler, sıkıntılar onun için hayırlıdır. Ve işte ölürken sıkıntılı bir şekilde ölmesi, alnının telliyerek ölmesi artık dünyada çekeceği son bir sıkıntıdır ki Allah'ın mümine merhamet etmesindendir. Ahirette göreceği bir azap olmasın diyedir. Yani ahiretin büyük sıkıntılarıyla karşılaşmasın diye son anında bunu şey yapar. Kafirin ise ölümü kolay ee, yani mümindeki bu alamet yok biraz daha kolay bir şekilde bunun sebebi de yani bu şekilde olan kafir yani dünyada iyilik yapmış kafirlerden bahsediyoruz yoksa e, canlarını alırken meleklerin arkalarına vurduklarını görsem buyuruyor ayette e, bunlar ayrı dünyadaki iyilik yapmış olan kafirlerden bahsediyoruz bu sahabe bundan bahsediyor yani bu kimsenin de ölümü kolay bir şekilde olur canı kolay bir şekilde alınır ki ahirette alacağı hiçbir şey kalmasın. Yani dünyada yaptığı her karşılığını son nefesinde de olsa dünyadayken almış olsun diye sahabe bu şekilde bir açıklama yapmıştır. allah Alem artık herhalde kabir azabıyla ilgili veya ölüm sıkıntılarıyla ilgili ilerideki bölümlerde e, zikredebilir. Çünkü Şuab-ı okumuştum bir rivayeti. Evet. <gülüyor> bu konuyu tamamlayacak olursak Ebu Talip ile ilgili hadis sayıhtır. ve e, Halimi'nin bunu inkar etmesi de manasızdır yaptığı yorumlarda. Hadis birçok kanalla e, sabit olmuştur. E, evet, Halimi buna rağmen neden sahip olmadığını söylüyor, bilemiyorum diye itiraz ediyor Beyhaki. <gülüyor> Kafirenin hayırları, yani dünyada işlemiş olduğu iyilikleri, hayırlı amelleri konusunda ikinci görüşlü olanların şöyle demesi makuldür, mantıklıdır. Ebu Talip hadisi Ebu Talip'e hastır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaptıklarından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünün hoş tutulması için azabın hafifletilmesine sebep olmuştur. Bu Ebu Talib için değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yapılmış bir şeydir. Ebu Talib'in sevapları övdüğü zaman küfrü sebebiyle boşa gitmiştir. Buna benzer bir hadis de Urve bin Zübeyir'in Ebu Leheb'in Süvey azad azat etmesi... Onun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i emzirmesiyle ilgili hadistir. Ebu Leheb öldüğü zaman ailesinden biri onu rüyasında çok kötü bir şekilde gördü ve neyle karşılaştım diye sordu. Ebu Leheb sizden sonra rahat görmedim. Sadece Süveyde'yi azat etmem sebebiyle bana şununla su verildi deyip baş parmağıyla şehadet parmağı arasından bir delik gösterdi. Bu hadiste de Ebu Leheb'e su verilmesinin sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Allah en doğrusunu bilendir. Müminler ise hesaba çekilirler ve amelleri tartılır. Onlar iki kısımdır. Birinci kısım büyük günahlardan sakınan müminlerdir. Bunların iyilikleri sevap kefesine, küçük günahları da diğer kefeye konulur. Allah küçük bu günahları hafif yapar ve sevap kefesi ağır basar. Diğer kefede boşmuş gibi yukarı çıkar. Sonra bu müminlerin cennete götürülmeleri emredilir. Bunlara mizan konusunda zikredilen ayette geçtiği üzere iyilikleri ve taatleri oranında sevap verilir. Sevap karşılık demektir. İkinci kısım ise günahkar müminlerdir. Bunlar kıyamet günü büyük günahları ve kötülükleri olan, ancak Allah'a şık koşmamış olanlardır. Bunların iyilikleri sevap kefesine konulur. Günahları da diğer kefeye konulur. O zaman bunların büyük günahlarının da sevaplarının da bir ağırlığı olur. Ancak... Her halükarda sevapları ağır basar. Çünkü bu sevaplarla beraber iman da vardır. Günahlarla beraber küfür ise mevcut değildir, yoktur. İman ile küfrün bir şahısta birleşmesi imkansızdır. Çünkü iyilikler sadece Allah için yapılır. Kötülükler de Allah'a muhalefet ve inat sebebiyle değil, kişinin hevasına uymaz sebebiyle yapılmıştır. Müminin Allah'tan korkması ve gazabından çekilmesi sebebiyle günahları çok olsa bile sevaplarına ağır basamaz. Ancak ameller tartılırken bu günahların mutlaka bir ağırlığı olur. Hatta bazen sevaplarla eşit ağırlıkta olurlar. Bunların işi kitap ve sünnette geçtiği şekilde olur. Allah Teala bu konuda doğrusu Allah hepsini bağışlar. Zümer suresi 3. ayet. Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar buyurmuştur. Nisa 48. ayetinde. Allah fazlıyla Lütfuyla dilediğini bağışlar, dilediğini şefaatçi kılar. Dilediğine günahı nispetinde azap eder, sonra cehennemden çıkarıp cennete koyar. Kitap, sevap ve günahları olan müminlerin amellerinin tartılacağı bildirilmiştir. Allah Teala bu konuda Enbiya 47. ayetinde kıyamet günü doğru adil teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa yapılanı ortaya koyarız, hesap gören olarak biz yeteriz buyurmuştur. Allah en doğrusunu bilir, ayette kastedilen müminin bütün sevaplarının tartılacağıdır. Bu sevap ve günahları olan mümin için geçerlidir. Çünkü tartılmayan bir sevabı bile olsa bu günahlarının ağırlığını arttırır ve kişinin daha çok azap görmesine sebep olur. Amellerin nasıl tartılacağı konusunda da iki e, açıklama yorum yapılmıştır. Birincisi, iyiliklerin olduğu sayfeler sevap kefesine, Kötülüklerin olduğu sayfelerde kötülük kefesine konulur. Çünkü ameller bir sayfaya yazılmamış ve onlarda sadece bir kişi yazmamıştır. Kişinin sağındaki melek sevaplar yazarken, sondaki melek günahlar yazar. Amellerin tartılacağı gün gelince de bu sayfeler mizana konulur. Allah ağır gelmeyi hak edenlerin terazisine ağır, hafif gelmeyi hak edenlerin terazisini de hafifletecektir. İkincisi, Allah sevaplar ve günahlar sayısınca cisimler çıkaracak. Birini de diğerinden bilinecek şekilde ayıracak. Dünyada cisimlerin tartılığı gibi bu amellerde tartılacak. Yani böyle bir yorumu kabul edebilmek için illaki delil gerekir. Bu e, yani Nasların zahirinden biraz uzak gözüküyor. Allahu alem. Yani bu konuda e, İbn-i Abbas radiyalanmada bir rivayet gelmiş. Fakat isnabında zayıflık var evet kelbi yoluyla geldiği için isnadı zayıf. Fakat sahih olan Tirmiz ve İbn Mace'de İbn Amr var. Onunla bu bölümü tamamlayalım. Nebi Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah kıyamet gününde ümmetimden bir kişiyi herkesin önünde ayırıp o kişi aleyhinde 99 dosya açar. Her bir dosyanın boyu gözün görebildiği mesafe kadar olacaktır sonra kendisine bunlardan bir şeyi reddediyor musun yani inkar ediyor musun katip meleklerim sana haksızlık yapmışlar mıdır diye sorar o kimse hayır ey Rabbim diye cevap verir Allah ona herhangi bir özün veya sevabın var mı yani mazeretin var mı diye sorunca o kişi hayır ey Rabbim diye cevap verir bunun üzerine Allah azze ve celle şöyle buyurur evet yanımızda sana ait bir sevap vardır ve bugün sana asla haksızlık edilmeyecektir yani kişi yani kendisine sorduğu zaman kendisi bile bile bilmiyor bu sevabını unutmuş. Allah Azze ve Celle sana haksızlık edilmeyecek diye bunu getirir. Üzerinde ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadet-i ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun kolu ve Rasul'dür. Yazılı bir kağıt parçası çıkarılır. Meşhur bir hadisidir bu. O kişi ya Rabbi bu tek kağıt parçasının bu günah dosyaları yanında ne ağırlığı olur ki der. Neydi bu? 99 tane sicil dosya açılır ki gözün görebileceği kadar bir mesafe. Bu kadar alan kaplayan 99 tane dosya. Bunların yanında bu bir kağıt parçası, bir traka. E, ne ağırlığı olur ki deyince Allah bugün sana asla zulmedilmez buyurur. Günah dosyalar bir kefeye konulacak, kağıt parçası da bir kefeye konulacak, dosyaların konduğu kefe yukarı kalkacak ve kağıt parçası ağır basacaktır. Allah'ın ismi yanında hiçbir şey Ağır basamaz. İşte bu e, kelime-i tevhidi söyleyen, samimiyetle, ihlasle söyleyen ve bu kelimeyi bozmadan, Allah'tan başkasına ibadet etmek suretiyle, şirk koşmak suretiyle, bu kelimeyi bozmayan kimselerin e, kıyamet gününde, hesap gününde karşılaşacağı durumdur. E, bu hadisi Abdullah bin Salih, leis'ten bu isnafını nakletmiş ve şu ibareyi de aktarmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evet, benzerini rivayet etti diyor. Farklı bir tarikinden bahsediyor. Allah izin verirse bir sonraki derste büyük ve küçük günahlar diye e, alt bir başlık açmış Beyhaki Raimullah. E, buna geçiş yaparız. Daha önceden sorulan bir soru var. Daha önceki derslerle alakalı. Bir sohbetinizde batıl hak suretinde gelir. Gelebilir. Fakat hak batıl suretine gelmez dediniz. Batıl hak suretinde nasıl gelir? Açık bir şekilde örnek verir misiniz? Zira batılın batıl olduğu anlaşılmaz mı? Batıl hak suretinde gelmesi, hak ile batılın birbirine karşılık bir şekilde gelmesidir. Yani insan batılı tamamen batıldan ibaret görürse elbette bunu reddeder. Fakat şeytan, mesela Allah Azze ve Celle ayetlerinde bahsettiği gibi, kendilerine kötü amelleri süslenmiş kimseler buyuruyor. Şeytan bazılarına kötü amellerini, çirkin amellerini süslüyor. Yani insanın batıl bir şeyi yapabilmesi için isterse ateist olsun o batılını e, süslemesi gerekir. Yani vicdanıyla bir harp etmesi gerekir. Vicdanını ikna etmesi gerekir. Allah herkesi işte bu vicdanla yaratıyor. Fıtrat üzere yaratıyor. O fıtratına yedirmesi lazım. Bunu yedirebilmesi için yani fıtratına kabul ettirebilmesi için Yaptığı batılı da hak olan unsurlarla süslemesi gerekir. Mesela iblisin yaptığı gibi. İblis ne demişti? Ya Rab sen onu topraktan, beni ise ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür. Yani mantaki bir zemin hazırlıyor. Veya işte Kabe'yi çıplak tavaf edenler de olduğu gibi. Bu insanlar Kabe'yi çıplak tavaf ederken onlar bu çirkin amellerini şöyle süslemişlerdi. İşte biz gece vakti karanlıktan istifade ederek kimsenin kimseyi göremeyeceği şekilde e, bunu yapalım. Çünkü bizim kıyafetlerimiz içinde günah işlediğimiz kıyafetlerdir. Günah işlediğimiz kıyafetlerle Allah'ın beytini nasıl tavaf ederiz diyerek e, bu gibi mantıklı zeminler hazırlayarak yaptıkları çirkin amelleri işliyorlardı ve pek çok insanlar da bunlara tabi oldu. Çirkin e, Arap toplumunda başlaması da böyle bir şey. Yine insanlık tarihinde ilk başlangıcı da böyle bir şey. Mesela Nuh Aleyhisselam zamanında Nuh Aleyhisselam'ın vefat etmesi, onun arkasından e, Nuh Aleyhisselam'ın kavminin salihlerinin vefat etmesi ardından şeytan bunlara dedi ki, iblis artık ne şekilde dediği bize açıklanmıyor ama bir şekilde bunlara ya böyle vesvese veriyor veya insan suretine diyor veya bir şekilde söylüyor. Diyor ki e, bunlar salih kimselerdi. Bunların yadını hatırınızdan çıkarmamanız lazım. Yani salih kimseleri unutmayın. Bu sizin Allah'a olan kulluğunuza teşvik eder. Bunun içinde onların suretlerini yapın. Heykellerini, timsallerini yapın diyerek onlara bu telkinde bulundu. Ve insanlar da bunu mantıklı gördüler. Hiç burada bir sıkıntı yok. Ve bu heykellere veya suretlere ibadet etmediler, etmiyorlardı. Çünkü şirkin ne olduğunu zaten öğrenmişlerdi. Fakat bu kimseler de ölünce başka bir nesil bunların arkasından gelip de kendilerinden öncekilerin işte suretler, heykeller bıraktıklarını gördüğü zaman şeytan bitirici vuruşunu yaptı ve dedi ki bunlara, sizden öncekiler bunlara ibadet ederlerdi, siz de onların yolunu terk etmeyin. Onların namına iftirada bulunarak, bunu onlara süsledi ve puta tapma denilen olay ilk defa böyle çıktı. Yani batılı hak suretinde göstererek e, iblis insanlara dikte ettirdi. İşte müşrik Arap toplumunda da buna benzer bir şekilde olmuştur. E, i̇bn Asakir'in tarihinde rivayetine göre e, Allah Resulü Aleyhisselatırsan işte ben bağırsaklarını cehennemde e, değirmen neşe gibi döndürülürken sürüklediğini gördüm dediği kişi Amr bin Luhay el-Huzai'yi ee, İbn-i Asakir tarihinde şöyle anlatıyor İblis insan suretinde insanlar beyti tavaf ederken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderilmezden önce tavaf ederken Lebeik, Allahümme Lebeik dedi Lebeike la şerikelek <gülüyor> yani diğer insanlar gibi bu şekilde telbiye getirdi fakat bu cümleyi söyledikten sonra illa şerikelek dedi yani Lebeik la şerikelek buyur Allah'ım buyur senin bir ortağın yok ancak bir ortağın var dedi İlla şerikelek. Öyle deyince Amr bin Luhay iblise dedi ki yani insan kılındaki bu şahsa sen ne diyorsun böyle? Yani biz böyle bir şey söylemiyoruz. Nereden çıkardın? Nasıl Allah'ın ortağı olur? O da dedi ki Yemlikuhu ve mamelek Yani bu Allah'ın ortağı olanın sahip olduğu bütün mülk yetki de tamamen Allah'a aittir. Öyle deyince Amr bin Luhay el-Huzay bunu mantıklı buldu, makul buldu ve o da onun gibi söylemeye başladı. Ve insanlar artık e, Arap müşrikleri artık Kabe'yi tavaf ederken hep bu cümleyi söylemeye başladılar. Ta ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da bunu söylüyorlardı. Müslimde 1185 nolu rivayette gelen hac bölümünde gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam leppe şerikelek dedikleri zaman Mekkeli müşrikler tavaf esnasında keşke şurada sussalar diyordu. Fakat onlar susmuyorlar devamı getiriyorlar. İlla şerikelek yemliku ve melek diyerek e, telbiyeye bu eklemeyi yapmışlardı. Bugün işte bu ümmet içerisinde de insanlar bid'atleri ve şirkleri sokuştururken aynı yani iblisin taktiği e, sunulmaktadır. Yani batıl olan unsurlar illaki hak suretine büründürülmek zorundadır. Yoksa batılı batıl olarak gören hiç kimse bunun yüzüne bakmaz. Her insanda fıtrat vardır. Her insan bir fıtrat üzerine yaratılmıştır. Vicdan vardır. Bu vicdan sebebiyle bunu kabul etmez hiç kimse. Ama mesela birisi size dese ki işte falanın mesela malını çal dese siz buz gibi olursunuz. Nasıl çalınır? Çalmak diye bir şey olur mu? Ama o sana bunu süslese kardeşim o da senin falanca zaman filan eşyanı çaldı. Hak ediyor bu. Diyerek ne yapar? Sana yatkınlaştırır bunu. İşte batıl olan bir şeyi Sanki hak sahibiymişsin gibi gösterir ve bu halde sokar. İtikadi sapmalarda da böyledir. Mesela geniş e, çaplı düşünürsek, şu an ümmetin en büyük sıkıntılarından birisi, e, malumunuz Müslümanları yönetenler ya münafıklar ya fasık kimseler, yani salih bir lideri Müslümanların yok gibi bir şey. Bunlar haliyle ediyorlar çeşitli şekillerde ve iblis, bu konuda insanları Allah Azze ve Celle'nin emrinden ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yönlendirmelerinden uzak bir şekilde sanki hakkı savunuyormuş gibi göstermek için e, kendisine haklı çıkaracak şeyler söyletir. Mesela şu hadise düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlara bakıp da insanlar helak oldu diye helakı en yakın kimsedir buyuruyor. Bu ne demek? Şimdi siz baktığınız zaman şimdi naslar ortada. Allah Azze ve Celle ayetinde söylüyor zaten, insanların çoğu akletmezler, insanların çoğu şükretmezler, insanların çoğu e, şirk koşmadan iman etmezler. İnsanlarda var bu. Fakat sen kendini temize çeker bir vaziyette, o insanlardan ayrı bir şekilde kendinizi te, kendini temize çekip de onları helakin dibine yuvarlayıp, onlar helak oldu ben kurtulduğum tarzında nefsine bir şey yapar. E, Atfettiğin zaman işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine muhatap oluyoruz. Şimdi insan bakıyor, ayetler, hadisler, küfürden bahseden, şirkten bahseden, nifaktan bahseden, hainlikten bahseden naslara bakıyor. Ve bunları asla kendi nefsinde düşünmüyor. İlk bakış noktası etrafındakiler. Etrafında da çok sayıda örnek buluyor. Gerçekten de şirk işleyen insanlar var, zulmeden insanlar var, yalan söyleyen insanlar var, tesettüre riayet etmeyen insanlar var, dolandırıcılık yapan insanlar var. İlk önce bunlardan yola çıkıyor ve kendisini unutuyor bu insan. Halbuki Müslüman'ın Ebu Hurey Radyalvant'tan gelen rivayette e, belirtildiği gibi, kendi gözündeki e, çöpü görmeden başkasının gözündeki merteklerle uğraşmaması lazım. Yani iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır demişler ya sen iğneyi kendine batır Buna bunun acısına katlanabiliyorsan o zaman başkasına çuvaldız batırmaya hakkın olur. Böyle bir atasözü vardır. Yani hadislerde e, bunu destekleyen, bu manayı destekleyen yönlendirmeler vardır. İnsan kendi nefsini bu konuda mutlaka düşünmeli. Ayetlerin, hadislerin muhatabı olarak önce nefsini ele almalı. Ondan sonra başkalarını da değerlendirirken adalet ölçülerine göre değerlendirmeli. Mesela hırsızlık yapan kimsenin kafasını kesmeye kalkarsa bu sefer kendisi zulmetmiş olur. Yaptığı hırsızlık çok büyük çaplı olabilir. Hiçbir Müslüman bırakmadan hepsini soymuş olabilir ama bu onun kafasının kesilmesini gerektirmez. Hırsızlığın eli kesilir. Ama kişi canı yanan kişi ise Müslüman eğer mesela bulunduğu ortamda günahlardan dolayı etraftaki günahlardan zulümlerden dolayı canı yanan bir şekilde sıkıntıya uğrayan bir kişi ise burada Allah ve Resulü'ne itaati kendisi unutup da başkalarını bu itaate zorlamaya kalktığından dolayı kendi adalet ölçülerini aşar ve kafir olmayanı kafirlikle nitelemeye kalkar. Zalim olanı kafirlikle nitelemeye kalkar. En ağır dozda başkalarını e, suçlamaya kalkar. Bunda da nedir? kendi amelini kendisine süsler. Bu itikadını kendisine illaki süslemek zorundadır. Ben Allah'a itaat eden birisiyim. Kendi amelini beğenme de ortaya çıkar yani. Onlar ise Allah'a isyan edenler eden kimselerdi. Dolayısıyla ben müminim. Onlar kafir. Böyle bir bakış açısına saptırır iblis insanı. İşte iblis insana batılı her zaman hak suretinde getirir. Hak ise Asla batıl suretinde gelmez. Yani hakta batıl unsurlar bulunmaz. Şaibeler bulunmaz. Müftüler sana fetva verdiği zaman o fetva senin gönlünde dolanıp duruyorsa ondan uzak dur diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Hak batıl surette gelmez. Açıktır, delilleri nettir. Ama batıl e, şaibelidir. Yani hak ile batıl onda karışıktır. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 32. ayetinde Hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Buyuruyor. Yani hak mahza sırf e, haktan ibarettir. Hakkın dışındakiler ise e, ya külliyen, batıldır veya hak ile batılın karıştığı şeylerdir. İşte bütün bidat fırkalarda bu yüzden hepsi Kur'an ve Sünnetler. Yani e, bu bidat fırkaları Kur'an kabul edilmez, Sünnet kabul edilmez dese kim bunların yüzüne bakar ki? Ama Kur'an Sünnetler. Ee, sonra Kur'an ve sünnetten olmayan unsurları Kur'an ve sünnete e, izafe ederken mantıki bir zemin hazırlayarak bunu sunar vesaire vesaire yani maksat anlaşılmıştır inşallah diğer bir soru komşum çalışan biri ve tesettürü yok tesettüre riayet etmiyor veya genel manada e, buna benzer fısk unsurları içeren. yani bunu bir bayan soruyor muhtemelen erkekler içinde erkekler de tesettürü gözetmiyor <gülüyor> yani tesettürü gözetmeyen sadece bayanlar değil, erkekler daha fazla gözetmez halde neredeyse e, tesettürü yok benim komşum üzerinde hakkım nedir onunla ilişkim nasıl olmalı bu gibi mevzularda yani e, Müslümanın diğer bir Müslümanla bağları konusunda kişi eğer fısk hücur yolunu tutmuşsa hatta kafir bile olabilir, gayrimüslim bile olabilir komşusu insanı kişi eğer dininden inancından dolayı Kendisine düşmanlık etmiyorsa Bu komşusu Bu akrabası bu yakını Onunla adil bir takım ilişkilerde bulunması ihsanda bulunmasına hiçbir mani yoktur e, Fakat bunun manası e, Bir takım şeylere dikkat edilmeyeceği Demek değildir Mesela e, Bir komşu düşünün ki Bu adam bankada çalışıyor Yani geliri haram onun işlediği bu işlere, yani haramdan sana ikram ettiğine uymazsın. Veya komşun sana kandil gecesinde simit getiriyor veya ikramda bulunuyor. Bunları almazsın. Ve dersin ki ona illaki sert bir tepki vermen de gerekmez. Güzelce anlatırsın. Ben bunu kabul edemem. Çünkü e, benim inancımda, benim itikadımda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her bir dat sapıklıktır buyuruyor. E, her kim emrimiz olmayan bir işte bulunursa reddolunur buyuruyor senin verdiğin bu ikramı ben kabul edersen bu hadislerin tehditine girmekten korkarım der ve geri çevirir. Yani her şeyden önce Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün hukukunu gözetmeyi amaçlar, komşumla ilişkimi, akrabamla ilişkimi e, düzgün tutacağım diye asla Allah ve Resulüne isyan eden, e, içeren bir işe girişmemesi gerekir. Veya bulundukları ortamda tesettürsüzken, onu ziyarete gitmesi düşünülemez. Mesela komşun haremik selamlık yapmıyor. Senin bu halde bunu ziyaret etmen düşünülemez. Ancak ne olur? O sana geldiğinde ayrı bir ortam hazırlarsın. Yani haremik selamlığın gereği neyse bizde böyle yani dinimizin emri budur. Böyle bir ortamda misafir edersin ve uyarıyı yaparsın. Uyarıyı yaptın yani Allah'ın kitabından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden uyarıyı yaptın. O eğer sana Yaptığı işi savunmaya çalışıyorsa, işte bizim mezhebimizde böyle, Hanefi mezhebinde böyle veya Şafii mezhebinde böyle veya benim düşünceme göre böyle, böyle yorumlara giriyorsa sakın ha, bununla açıklamaya girişilmez, cedele girişilmez, işte burada bağlar kesilir. Yani kitap ve sünnet delillerinden sonra kim e, yorumlarla buna açıklama getirmeye çalışıyorsa bizim işimiz asla cedele girmek, tartışmaya girmek, dinimizi pazarlamaya girmek haşa değildir. Bilakis biz dinimizle kendimiz amel etmekle mükellefiz. Biz dinimizin gereğiyle amel ederiz ve eğer bu kimse Kur'an ve sünnetten yapılan teskiri, öğütü almıyor da, sağını solunu boyamaya çalışıyorsa biz orada bağı koparırız, dinimizde oyuncak haline getirmeyiz böylelikle. Biz o dinin naslarının gereği neyse buna riayet etmek suretiyle değer veririz. Bunu yapmadığımızda değersiz bir hale gelir. Bunu gözetmeyen insanlar gün geliyor ki işte ben komşuma anlatacağım, arkadaşıma anlatacağım diyerek, kendisini böyle kandırarak bir gün bir şey anlatıyor, öbür gün başka bir şey anlatıyor. O da kendince buna işte mantıki zeminler hazırlayarak muhalefet sergiliyor. Hayır. Basit bir mesele dahi olsa, basit bir kitap ve sünnette gelmiş edep meselesi bile olsa Allah Resulü sol eline yeme diyor. O da Bundan ne var ki diyerek devam ediyorsa Ve burada da bu tepki konmuyorsa Orada tebliğden bahsedilemez Allah bir kere buna bereket vermez Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Böyle bir şey gözetilseydi buna en layık kimseydi Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sağ elinle ye Yiyemiyorum ya Allah'ın Resulü diyor Yiyemez ol diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ve adamın eli koruyor Böyle Böyle Abdullah bin Mugaffel radıyallahu fiske canlı bir hedefe, fiske atmak hakkında Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yasağı var. Yeğeninin veya bir takım çocukların, gençlerin bu işle meşgul olduğunu görüyor ve diyor ki bunları Allah Resulü böyle bir şeyden yasakladı. Ve öğütünü verip gidiyor. Dönüp geldiğinde bakıyor ki bunlar hala bu taş atma işiyle meşgul. Bir daha benimle konuşmayın. Muhatap da olmayın. Benzi Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam diyorum. Siz daha hala neyle uğraşıyorsunuz diyor. Yani sahbenin Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın sözlerine emir ve yasaklarına verdiği değer bu şekildeydi. Şayet bizler bu sınırı aşar da işte yapıyı vermiş, hoş görelim dersek biz yetkimiz olmayan bir işe girmiş oluruz. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Yani bu din. E, kumaş, bizler makas değiliz. İstediğimize istediğimizi kesip verelim. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz burada üzerimize düşeni yapmadığımız için bilakis kendimizin günahkar olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani bu ilişkiyere bu çerçevede e, riayet etmek, dikkat etmek lazım. E, bunun manası işte komşun erkek tesettüre riayet etmiyor. Pantolon giymeye devam ediyor. Sakalını kesmeye devam ediyor. Veya bir takım tüm e, daha başka. Mesela bankada çalışmayı örnek verdik. Kazancı haram. Buna benzer şeylere devam ediyor ve sen bununla hala selamlaşıyorsun. Gidip gelmeye devam ediyorsun. Bu olmaz. Bu Allah'ın bir topluluğun kaza Allah'ın gazabına uğrayıp da kalplerinin birbirine benzemesine sevbiyet veren bir şeydir. Gün gelir, sen de onun baktığı gibi bakmaya başlarsın meseleleri. Çünkü Allah insanda iki tane kalp yaratmamıştır. Bir tane kalp yaratmıştır. Ayette belirtildiği gibi bu kalple insan Allah'a ve Resulüne bağlanmak zorundadır. Vahye bağlanmak zorundadır. Eğer kişi kitap ve sünnet için buğz etmezse bir takım fiillerde Allah ve Rasul için buğz etmezse gün gelir Allah ve Rasulü'nden buğz etmeye başlar da farkında olmaz. Gün gelir bu kimselerin hadis inkarcısı olduğunu görürüz. Sünneti tevil eden, tahrif eden kimseler olduğunu görürüz. Çünkü Allah bir kimsede iki tane kalp yaratmamıştır. Bu kalp hem sever hem buğz eder. Sevgisini ve buğzunu Allah ve Rasulü'nün ölçülerine göre belirlemeyen kimse, Allah'ın sevdiği şeylere buğz etmeye Allah'ın sevmediği şeylere sevgi beslemeye başlar. Allah korusun. Bu sebeple e, amellerimize dikkat etmek lazım. Dolayısıyla komşularımızla, arkadaşlarımızla, ilişkilerimizde e, bu ölçüyü aşmamak lazım. Yani uyarılmış bir kimseye, kitap ve sünnetten nasihat edilmiş, zikir ulaştırılmış bir kimse halen bu amelinde devam ediyorsa, hiçbir mazereti olmadan, e, burada... Mutlaka bir tavır. Allah için tavır koruması gerekir. Hem o kimseye merhamete hem de kişinin kendisini koruması için. Allah'ın gazabından korumaz. Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allah'ın ve bihamdik ve eşedü enle ilahe illen tevatekele ve estağfurullah ve